Şimdi soru cevap bölümüne geçelim elhamdülillah sorumuz varsa alalım yoksa Musa kardeşimizin göndermiş olduğu dosyadan bakalım evet hemen var mı değerli kardeşlerim soru yoksa o sorulardan bakacağız evet yazmanızı bekliyorum. <gülüyor> evet herhangi bir kardeşimiz soru yazmadı peki ee, değerli kardeşlerim son e, yaşamış olduğumuz olaylarla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum belki böyle bir soru gelebilir diye düşündüm ama gelmedi biliyorsunuz ki İstanbul'da Gezi Parkı'nda bir eylem var ve Türkiye'nin 48 ilinde de bu eylemler sürmekte ee, zaman zaman e, bunları görüyoruz Müslümanların bu durum karşısında bu eylemler karşısında e, duruşu ne olmalıdır nasıl bir pozisyon içerisinde olmalıdır bu konularla ilgili birkaç değerlendirme yapmak istiyorum. Müsaadenizle. Değerli kardeşler, Türkiye'de e, vaziyetin, durumların, Müslümanlarla ilgili genel gidişatın, Müslümanlarla ilgili onların Çalışma alanları, hürriyetleri, serbestiyeti ile ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığı, olumlu bir ortamın sağlandığı bir zaman dilimini görüyoruz, yaşıyoruz. Ancak bu gidişatın, bu Müslümanlar açısından, Müminler açısından, inananlar açısından, ee, daha çok davet çalışmalarına, ilim çalışmalarına e, katkıda bulunacakları e, ve daha iyi fırsatlar elde edecekleri bu zaman dilimini istemeyen ve bunun tersine dönmesini isteyen gruplar e, var maalesef. Ve bu insanlar bizim iman etmediğimiz o demokrasiye seskine düştü. Bizim ee, yani dini bir nizam olarak kabul edemediğimiz demokrasiye bile tahammülleri olmadığını görüyoruz. İnsanların çoğunun şeytani bir düzen istediklerinde demokrasiye alkış tutanlar, insanların çoğunun daha çok hakka, hakikate, adalete hizmet eden bir ...düzen kurulması konusundaki gayretlerine şahit olduklarında demokrasiye hayır dediklerini görüyoruz değerli kardeşlerim. Ve demokrasiyle, seçimle bir noktaya, belli bir noktaya gelemeyeceğini e, düşünen bu insanlar, terörle, kargaşayla... Vurup kırmayla, yıkmayla, velveleyle, çeşitli bahanelerle insanları yanlışa sevk etme, insanları kandırma, e, dalavereyle, ses ve gürültü çıkarmak suretiyle, hakkın, hakikatin susturulması ve kaybedilmesi e, siyasetiyle bir yerlere, bir noktalara, erişebileceklerini düşünüyorlar. Tam bu süreç içerisinde müminlere, inananlara düşen görev nedir? İnananların bu olaylar karşısında e, konumları ne olmalıdır? E, i̇şte tam da bu konularda birkaç şey söylemek istiyoruz. Değerli kardeşlerim, öncelikle müminler birlikte Beraberlikten Ayrılmamalı Müminler Hak'tan Hakikatten Adaletten Ayrılmamalı Müminler Sahip olmuş oldukları Nimetlere Sarılmalı Bunun itirafını yapmalı Ve daha iyi Ortamlara Daha iyi Hizmet alanlarına Ulaşabilmek için Olumlu e, Katkılar Sağlamalı Müminler Kesinlikle kışkırtmaya gelmemeli. Müminler kendileri için iç düşmanların ve dış düşmanların hazırlamış olduğu tuzağa, kapana, kapılmamak ve o tuzağa düşmemek konusunda gayet akıllı, gayet temkinli, tedbirli olmalı ve bu şekilde yoluna devam etmeli. Bilmeliyiz ki, şeytanın keydi hilesi zayıftır. Müminler, zayıf hilelere düşmeyecek kadar erdemli insanlardır. Erdemi, sabrı, soğukkanlılığı elden bırakmamak lazımdır. Eğer müminler bu konuda acele ederseler, Kışkırtmalara kucak açarsalar, kapı aralarsalar, iç ve dış İslam düşmanları sevinecek, arzu etmiş oldukları terör ve kaos ortamını Türkiye'de oluşturacaklar. Ve bu şekilde uyanan, ilerleyen, gelişen ve İslam ülkelerine abilik yapıp, e, onları kendi himayesinde himayesine alıp e, müminlerin, Müslümanların, Müslüman coğrafyanın e, yeniden hizmetine ve faydasına e, çalışacak olan bu milletin arzuları, hedefleri, gayeleri güdük kalır. Eğer tedbirsiz olursak güdük kalır. Zaten gidişat böyle bir yöne doğru gittiğinden dolayı da e, bunu gören, İslam'ı hazmedemeyen, İslam'a kin besleyen, Müslümanlara kin besleyen mihraklar, devletler bu oyunları tezgahlayıp e, sahaya koymuşlar, tatbik sahasına koymuşlardır. İşte biz biraz daha geniş, biraz daha ufku, geniş, ileriyi gören, düşünen ve bu konuda erdemi, feraseti elden bırakmayan bir düşünce, bir mümin, inanan insan profili çizmek suretiyle olayları karşılayıp en güzel karşılığını vermek suretiyle daha güzel günlere, daha iyi, hür ortamlara doğru, e, inanan insanlar açısından ilerlemeye bakmamız lazım. O yüzden her mümin, her kardeşimiz bu konularda etrafını uyandırmalı. Uyanık olmaya insanları davet etmeli. Galayandan, isyandan e, insanları bir şekilde e, alıkoymalı. Ve ileriye doğru daha iyi dinimizi öğreneceğimiz, dinimizi anlatma imkanı bulabileceğimiz, davet çalışmaları fırsatını yakalayabileceğimiz ortamlara e, gelmesi, bu ortamların devamını, e, devamının sağlanması için elden gelen gayreti göstermemiz lazımdır. Bizler kesinlikle, tabii ki bütün kardeşlerim adına, konuşma yetkim yok ancak e, şunu ferdi olarak şahsi olarak söylüyorum bizler kaos ortamını istemiyoruz bizler yakıp yıkmak istemiyoruz bizler ya hep ya hiç mantığıyla olaylara yaklaşıp bunlar da bizden değil bunlar da öylese yıkılsın gibi güdük yanlış bir e, netice verecek olan mantıklar içerisinde olmak istemiyoruz çünkü aman böyle günlük düşünüp anlık düşünüp madem ki bunlar Allah'ın hükümleri hükmetmiyorlar kahrolsunlar öyleyse deyip e, kendi bilmiş olduğumuz geminin dibinde büyük delikler açmak gibi büyük bir çarpıklığa yanlışlığa düşmek istemiyoruz bizim kayımız huzur ortamının, güven ortamının sürmesi, bu huzur ve güven ortamı içerisinde insanlara Kur'an'ı ve sünneti anlatacak ortamı bulabilmemiz. Bütün hedefimiz bu. Biz insanlarımıza Kur'an'ı ve sünneti anlattığımız takdirde, insanların fevç fevç, grup grup, Kur'an'a ve sünnete koşacaklarını biliyoruz. İnsanlar Fevç fevç Kur'an'a ve sünnete koştuklarında ileride bütün yani insanların e, Kur'an, sünnet e, istemi içerisinde olacakları günler gelecektir. Ve o günler geldiğinde de e, Müslümanlar açısından e, hedeflenen, arzu edilen o güzel İslam medeniyeti yeniden inşa edilmiş olacaktır. Bu hususta ilgili Konuşacaklarım bunlar. Allah vatanımızı, milletimizi, her türlü e, kötü sui yaklaşımlardan, iç ve dış düşmanların hileli oyunlarından korusun değerli kardeşlerim. Evet, bu arada e, bir soru var. O soruya da cevap verelim. Vakitte geç. Sohbetimizde de sona son verelim inşallah. Teala Elhamdülillah Mahlaslı kardeşimiz diyor ki Müslüman kadın kafir kadınları evine alıp onlara yemek içmek gibi ikramda bulunabilir mi? Evet. Müslüman bir kadın kafir kadınları evine alıp onlara ikramda bulunabilir. ve Burada özellikle onun gayesi onlara işte ikramda bulunmak olmamalı sadece. Ama bu ikramlar onların İslamı öğrenmelerinde, İslamı tanımalarında, İslam'a ısınmalarında bir vesile, bir sebep olması hedeflenmedi. Bu arzuyla, bu gayretle e, onlara bu tür e, dostluklar, yani dosterk, dostluk derken yani insani iletişim, insani iletişimi kastediyorum. Yoksa bir e, mümin, bir kafir sevemez, böyle bir şey mümkün değil. Ama insani ilişkiler kurmada, insani ilişkiler kurarken de yani sevmemeye dikkat etmek lazım iman etmedikçe. İman etmedikçe sevme, sevmek olmaz. Velayet ancak müminlere has bir özelliktir. Ancak müminler bizim veli, velilerimizdir. Dolayısıyla kafirleri sevmeyiz. Çünkü kafirler sevilmemek için kendileri zaten en büyük özelliklerdir. Sebebi oluşturmaktadırlar. Allah'a asi olduklarından, Allah'a karşı geldiklerinden, ona inanmadıklarından dolayı gazabı baştan hak etmiş, uzaklaşmayı kendilerinden uzaklaşılmayı baştan hak etmiş insanlardır. Ancak insanlar onların hakkı hakikati görmeleri, İslam'ı tanımaları için onlarla davet açısından insani iletişimler kurabilirler bunda herhangi bir sakınca yoktur. Affedersiniz. Ee, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim de bunlardan ibaret. Geceniz mübarek olsun diyorum değerli kardeşlerim. İnşallah e, cum cumartesi günü <gülüyor> yine aynı saatte aranızda olmayı planlıyorum. Ancak e, Musa kardeşimiz de duyuyorsa daha başka bir saat olsa belki daha iyi olabilir. E, bu saatlerde ee, biraz misafir yoğunluğu oluyor. Ee, belki daha <gülüyor> uygun saatler olabilir mi bilmiyorum. Mesela akşam yaz arası gibi veya e, saat e, işte 8.30-9.30 gibi uygun olur mu acaba? Musa kardeşimizle bunları görüşürüz. Daha sonra inşallah görüşürüz. E princi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahru dava ana rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn.